Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali, hazırlığa mesunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Bugün bir konuğum var, konuğum hem kadın hakları mücadelesinden hem ekoloji mücadelesinden belki çoğunuzun tanıdığı sevgili Süheyla Doğan. Süheyla hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Ee, Süheyla Doğan, sevgili dinleyiciler, Kaz Dağı Doğal ve kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Eşik Gönüllüsü. E, bu eşik ne, bize bir açıklar mısın Süheyla? E, tabii ki. E... Eşik eşitlik için kadın platformunun kısaltılması. Ee, yıllar önce e, TCK 103 maddesi için, işte ceza kanundaki bir madde için çocuk istismarı ile ilgili bir araya gelmiş bir e, ağ edik. Daha sonra bu birlikteliği e, kalıcı hale getirmeye karar verdik. Ve 300'e yakın e, kadın örgütünün ve 150'nin üzerinde de destekçi kuruluşun bir araya geldiği e, çok güzel bir feminist ağ diyeyim. Evet. birkaç yıldır da birlikte mücadele ediyoruz. Her çarşamba bir araya geliyoruz istisnasız bir şekilde. Çok güzel. O zaman bayağı yoğunsun sen yani birçok yerde. <gülüyor> evet. Örgoloji vakit... mücadelesi hem de kadın <gülüyor> e, hareketi evet. E, yoğunuz. Evet. Bize de vakit ayırdın. Çok sağ ol Süheyla. Ee, sevgili Teşekkür dinleyiciler e, Süheyla'yla biz e, İstanbul Sözleşmesi sürecini konuşacağız. E, ondan sonra vaktimiz kalırsa e, Biraz e, sürpriz konumuz var. Onu devamında göreceksiniz ne de konuşacağımızı. E, Süheyla, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hukuki süreç nasıl gidiyor? Ne durumda? Biraz e, bilgi verebilir misin bize? Hatta süreci tam olarak bilmeyen dinleyicilerimiz için yanlış bilinen şeyleri de belki biraz aktarabilirsin bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Hı -hı. Evet, İstanbul Sözleşmesi dünya çapında bir sözleşme. Ne güzel ki İstanbul'da imzalandığı için adı da İstanbul Sözleşmesi. Türkiye aslında bu sözleşmenin ilk imzacılarından, ilk hazırlayıcılarından diyelim. Kadına yönelik şiddetle ilgili çok önemli bir uluslararası belge. Ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi aleyhine bir grup erkek tarafından başlatılan bir karalama kampanyasıyla diyelim, özellikle buna nafaka mağdırı babalar falan gibi böyle kendilerini adlandıran platformlar var, erkek platformları var. Onların e, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili karalama kampanyalarından e, da meslet alarak Cumhur, e, Cumhurbaşkanı ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısı e, iptal ettiğini, feshettiğini e, duyurdu. Bu tabii kabul edilebilir bir yaklaşım değildi. İstanbul Sözleşmesi Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş bir kanunla onaylanmış, imzalanmış bir sözleşmeydi. Bir tek adam tarafından Cumhurbaşkanı tarafından iptal edilmesi zaten hukuki de değildi. İstanbul Sözleşmesi hem kadınlar için hem çocuklar için, LGBT'ler için, herkes için çok önemli bir mekanizma getiriyor. Devlete şiddeti önleme görevini veriyor. Ve kadın işte şiddetin ve ev içi şiddetin özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle meydana geldiğini söylüyor. Ve devletlere de bu eşitsizliği giderme, bununla ilgili bütün mekanizmaları kurma görevi veriyor. Tabii kadın ve erkeği eşit görmeyen bir cumhurbaşkanı ve bir iktidar anlayışı olunca, Bu eşitlikle ilgili görevlerini yerine getirmesi gereken bir devlet olmak istemedikleri için sanıyorum. Bu sözleşmede işlerine gelmediği için bu karalama kampanyalarında fırsat vererek İstanbul Sözleşmesi'ni feshettiğini açıkladı Cumhurbaşkanı. Kadınlar da o günden bu yana teyakkuzdalar ve her fırsatta İstanbul Sözleşmesi'ni kamuoyuna anlatıyorlar, anlatıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin hala yürürlükte olduğunu söylüyoruz. Çünkü bir kararnameyle, bir kararla, e, kanunla kabul edilmiş bir sözleşme zaten iptal edilemez. Hiçbir şekilde hukuki değil e, diyoruz. Hukuksuz olduğu söyleniyor değil mi? Yani burada net olarak. Ve evet. e, sanki 30 Nisan'da da bu e, muhteşem bir şey e, katılımla, e, bin avukatın katılımı olmuştu sanırım değil mi? Sen daha iyi biliyorsundur, belki şimdi güzelce aktarırsın onu. Ve orada Danıştay da bu hukuksuzluğu teyit etti diye hatırlıyorum. Yanlış mı biliyorum sen yanlış söylüyorsan düzelt istersen. Doğru söylüyorsun. Bu Cumhurbaşkanı'nın fesih kararını açıklamasından sonra bir sürü kadın örgütü, partiler, sendikalar, bireysel kadınlar bu iptal kararına karşı Danıştay'da dava açtık. Ben de davacılardan biriyim. Körfez bölgesinde Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması adlı bir kurumuz var. ve 19 kadın. Biz de bir araya geldik ve bu sözleşmenin iptal kararına karşı dava açtık. Bu şekilde açılmış 200'ün üzerinde dava var. Bu 200 davayı Danıştay grupladı. Grup grup görüşüyor. İlk duruşma 30 Nisan'da gerçekleşti. 28 Ekim Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin açtığı, Şenal Saruhan Hanım'ların açtığı dava da o kapsamdaydı. Şenal Hanım önceden Danıştay Başkanı'na gidip çok geniş bir salon vermesi konusunda ciddi sıkı pazarlıklar yaptı. Çok ciddi katılım olacağını falan söyledi. E, ve Danıştay Başkanı da e, baktı karar, karşısında kararlı bir, e, bir şey var örgütlenme var e, bu talebi kabul etti ve Danıştay'ın en büyük salonunda duruşmanın görülmesi kar kararlaştırıldı e, çok sayıda avukat yetki belgesi verdi bin avukat İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyoruz çağrısıyla bir araya geldiler Ve ilk e, duruşma 28 Nisan, 30 Nisan'da gerçekleşti Danıştay'da. Danıştay'ın o kocaman salonu doldu, İçeriye kadınlar giremediler, e, dışarıda e, bir baskı ve şey yaşandı. Artık daha fazla kadın almak istemedi e, güvenlik görevlileri. İçeride kadınlar e, duruşmayı durdurdular, protesto ettiler, bütün arkadaşlarımız girene kadar Biz de duruşmayı başlatmayacağız, protesto ediyoruz diye. Bunun üzerine e, ilgililer e, talimat verdiler ve bütün kadınlar içeri alana kadar e, duruşmalar başlamadı. E, sonra e, o günkü görülen bütün davacılar... Ee, avukatlar, barolar e, İstanbul Sözleşmesi'nin savunusunu yaptılar ve bu e, fesih kararının geçersiz olduğunu, sözleşmenin kadınlar için LGBT, için, göçmen kadınlar için de kadar önemli olduğunu teker teker anlattılar ve Cumhurbaşkanı'nın bu kararının hükümsüz olduğunu söylediler. Ee, çok güzel bir gündü, tarihi bir gündü. Kadınlar gerçekten kadın hareket tarihine yeni bir e, gün, e, büyük bir gün kazandırmış oldular. Hem e, bir araya gelip dayanışarak kilitlenerek, hem de yaptıkları savunuların gerçekten içeri e, olarak da e, o günkü duruşmaların sonunda e, danıştay e, başsavcısı e, evet bu karar şey hukuku uygun değildir. Benim mütalaam böyledir diye mütala verdi. 30 Nisan'dan sonra 7 Haziran'da yine bir toplu dava oldu. Arkasından 14 Haziran'da bir toplu dava süreci daha yaşandı. Bugün 23 Haziran'da da yeni bir grup dava görülüyor. Bugün bayağı zorlu olacak o zaman. Herhalde karar çıkma ihtimali çok yüksek değil mi? Bugün akşama kadar muhtemelen Sürecek bir şey olacak. Bugün karar duruşması aslında. Ee, belki aynı gün karar açıklanmaz ama bütün bu dört büyük duruşma gününden sonra, bugünkü beyanlar da e, alındıktan sonra e, herhalde en yakın zaman içerisinde bu karar verilir, sonuçlanır diye düşünüyoruz. Umarım çok olumlu sonuçlanır. Herhalde bu kadar güçlü bir savunu, bu kadar güçlü bir... Ankara'ya gidişin ardından herhalde daha önceki 30 Nisan'ı da hatırlayınca o muhteşem günü. Aslında ben de bunu çok önemsiyorum. Sen dedin ya tarihi bir gün kadın hakları mücadelesi açısından. Gerçekten hani başka mücadele alanlarına örnek olması açısından da bence muhteşem bir gün. Hani insanlar haklarının peşine düşerse, mücadele ederse, Bunu da kitlesel biçimde yaşa, yaparsa aslında ne kadar etkileyici olduğunu göstermiş oluyor. Biz de burada işte ekoloji mücadelesinde kaybettiğimiz Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu anlasında mesela burada kitlesel bir şey yaptık. İnsanlar buraya toplandı. Bundan sonra bu hem aileyi canlandırdı, hem Türkiye'deki ekoloji aktivistlerine umut oldu, can oldu. İnsanlar e, aslında hani hareket edildiği zaman e, gerçekten bir, bir şey doğduğunu bir umut doğduğunu, bir hareketten bir güçlü bir şeylere dönüşebildiğini görmeye başladılar. Buradan o zaman tam da aslında kritik bir yere geldik. Benim sürpriz dediğim soruya geçelim istersen. Kadın hakları mücadelesi ve ekoloji mücadelesinin kesişimselliği tam da senin praksisin. Tam hayatın böyle zaten. Hem teorik hem de <Gülüyor> uğraşıyorsun. Bu konuda ne dersiniz? Aslında e, kesişimsellik mevzusu e, yine dünya tarihindeki feministlerin e, ortaya koyduğu ve Murray Bookchin'in ortaya koyduğu bir şeydi. Bütün mücadele alanlarının e, holistik bakılması ve işte her şeyin birbiriyle bağlantılı ile önemli ol olduğu açısından. Bizim programda ekoloji politik ve e, sosyal ekolojik e, izleyim de gidiyor genelde. Bookchin e, tezleri burada çok tartışılıyor. Sen ne dersin bu konuda bu kesişimsel, kesişimsellik mevzusunda? Ee, belki biliyorsundur daha önceki röportajlarımı falan denk geldiyse ben kendimi çok uzun süredir ekofeminist diye adlandırıyorum. Hem ekoloji hareketi içerisinde hem de kadın içer hareket içerisinde oldukça elimden geldiğince yer almaya çalışıyorum. Ee, ekoloji hareketinde e, e, ne güzel ki hareketin önünde kadınlar var. Yerel mücadelelerde kadınlar var işte bir resmî mücadelesine bakıyoruz. İşte Karaburun'da kadınlar önde, jestler de öyle. Kızılca Köylü kadınlar, diğer Yılmazköy'den kadınlar, çadırlarda. Şimdi çok hani etkin olan bir Akbelen mücadelemiz var. Orada çadırlı direnişte yine işte Necla, Esra, diğer sevgili kadınlar yine kadınlar önde. Karadenizli kadınlar, Gürgen Denimimiz, e, işte Gersedeki yeşil Gersedeki kadınlar. Ta Bergama'ya gidersek aslında Sebahat ablamız gibi Bergamada e, hangisini sayayım bilemiyorum gerçekten Kaz Dağlarında Hanife teyzemiz, İkizdere'de Ayşe'miz. E, aynı şekilde evet ülkenin her yanında ekoloji mücadelesi içerisinde kadınlar e, en öndeler ve direnişi gerçekten e, omuzluyorlar. Ee, bu süreçte kadınlar hem yaşamları için mücadele ediyorlar, hem de yaşam alanları için mücadele ediyorlar. Ee, işte her gün ülkemizde en az 3 kadın öldürülüyor diye biliyoruz. Bu rakam çok daha fazla olabilir. Yani rakamlara dökmek de tabii çok tatsız ve can sıkıcı bir şey kadınların yaşamını ama böyle büyük bir gerçeklik var canımızdan oluyoruz bir yandan da ekoloji mücadelesi içerisinde yaşam alanlarımızdan da oluyoruz ikisi birden kadının yaşamını çok olumsuz etkiliyor gerçekten iklim krizinin etkileri işte bir yandan bütün işte savaşın etkisi bir yandan göçlerin etkisi bir yandan kadınlar çocuklar bu süreçte hem ekolojik krizden hem ekonomik krizden hem politik krizlerden ciddi anlamda etkileniyorlar Çok donanım da kazanıyorlar bu süre içerisinde. Ne yazık ki karar alma mekanizmalarına baktığımız zaman ekoloji hareketinde yeterince şey göremiyorduk güçlü bir şey örgütlenme göremiyorduk. Bu nedenle ekoloji hareketindeki biz kadınlar buna dikkat çekerek kendi içimizde de örgütlenme kararı aldık. Ekoloji hareketi içindeki kadınları bir araya getiren bir meclis kurduk. Ekoloji Birliği Kadın Meclisi. Bu çok güzel bir şey yarattı sinerji yarattı ekoloji mücadelesi içerisinde bütün ekoloji örgütlerini artık bir yere temsilci gönderirken kadın temsilcide gözetmesi gerektiğini işte bir yerde bir panel varsa kadın konuşmacının da konulması gerektiğini falan sürekli hatırlatan uyarılar yapan bir şey örgütlülüğe falan dönüştük. Böyle bir yerde bir kadın yoksa ifşa ediyoruz artık bu panelde neden kadın yok, neden konuş, kadın konuşmacı yok falan gibi. Hmm. Artık basit örgütlenmelerde, ağlarda bile mutlaka kadın temsiliyetini, LGBT temsiliyetini işte önemsiyoruz, öngörüyoruz. Ekoloji Birlik Kadın Meclisi olarak... Bütün hem ekoloji mücadelesindeki kadınlarla bir araya geliyoruz, yerel mücadele kadınlarla bir araya geliyoruz. Bir yandan da İstanbul Sözleşmesi mücadelesi gibi işte kadınların doğrudan kadın hakları ve LGBT hakları ile ilgili alanlarda da mücadele ediyoruz. Bir 8 Mart'ta Ekoloji Birlik Kadın Meclisi'nde bir demeç yayınlıyor. İşte Yaşamamızı savunuyoruz diye aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi sürecinde ekoloji mücadelesi içinde kadınlar videolar çekerek e, dayanışma göstererek işte ben Karadeniz'den Ayşe işte Trabzon'daki Fatma sen ne diyorsun İstanbul Sözleşmesi için diye falan diyor birbirine böyle şeyler yaparak çok iş videolar falan e, yaptık ve paylaştık e, yerelde de. E, kendi bölge şu anda yaşadığım bölgede Kazdağları bölgesinde de bir dayanışma ağı oluşturduk. Ekoloji mücadelesi içerisindeki kadınlar olarak Kazdağları Ekoloji Platformu Kadın ve LGBT Meclisi diye. E, bu bölgede de yine e, ekoloji mücadelesindeki kadınlar arasında bir dayanışma sağlıyoruz. İşte Ekofeminizmi tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bir yandan da yine e, kadın ve LGBT hareketi içinde doğrudan yer alıyoruz. İstanbul Sözleşmesi davası için de bölgeden iki ayrı araç kaldırıyoruz. Birisi Ayvalık'tan e, kalkacak yarın e, işte şey, ertesi gün ve 23'ünde Ankara'da oluyoruz. Ankara'dayız. E, yeni Çanakkale'den de bir araçla gelen kadınlar da Ankara'dayız. E, bu şekilde bölgelerden hem ekoloji mücadelesi içinde olan kadınlar hem de karı, kadın hareketi içinde kadınlar bir arada danıştaydayız. Ha, süper çok güzel. <gülüyor> Bu bana şeyi hatırlattı. Pride e, diye bir film vardı e, Türkçesi. Onur diye geçen. E, eşcinsel bireyler İngiltere'de bir e, işçi grevine gidiyor. E, önce bir kabul görmüyorlar. Sonra baya uğraşıyorlar. Ve bir şekilde kendilerini kabul ettiriyorlar. Tam da e, Sanırım Tatcher zamanındaydı yanlış bilmiyorsam. 80'li yıllarda geçen bir şey. Çok güzel bir filmdi. Yani Aslında hani, kapitalizmin mağdur ettiği Kapitalizmin yolaştığı bütün sorunlardaki alanlardaki mücadelelerin bir araya gelip birbirine destek vermesi ve birbirinden olumlu anlamda etkilenmesi çok güzel olur diye düşünüyorum gerçekten de. işte hayvan hakları mücadelesinden tutun da işte kadın hakları mücadelesine, ekolojiye, mülteci sorununa, etnik soruna kadar aslında büyük bir şey var. Yani sorunlar ağı var ve bunlar bir arada... ...holistik biçimde hareket etmesi müthiş sonuçlar doğru diye düşünüyorum ve birbirimizden çok da olumlu da etkileniriz. Ben belki de bu programın ilerleyen aşamalarında her alandan bir aktivisti bir araya getirip böyle bir seri program falan yapmayı düşünüyorum. O zaman herhalde seni de aramızda tekrar görürüz. Daha önce de Emet Değirmenci ile ekofeminizm konusunda özellikle hı hı. teorik bir program yapmıştık, o da iyi olmuştu aslında. Ben de şehir. Emet'in evet, yani, çok emeği var bu alanda. Evet, değil mi? Çok yayın yapma konusu olsun, makale üretme ve işte. Evet. Güncelik yapma konusunda Emet'in büyük emekleri var. Buradan onu da analım. Onu da belki tekrar bir program alırız. Ee, şey aslında benim üçüncü sorumu sen çalmış oldun benden şey diyeceksin. <gülüyor> sorun şey... bir <gülüyor> yani şey olacaktı hani ekoloji mücadelesinde hem kentte hem de kırda ben gerçekten de kadınların çok önde olduğunu planda olduğunu görüyorum hatta bu konuda bir yazı da yazmıştım yıllar önce Hani e, anlamaya çalışmıştım niye böyle oluyor erkekler acaba işte e, bir yerlerde iş buluyor o bulduğu işte birkaç bin lira en azından bir süre için e, maaş alacağından kaynaklı ona mı aldanıyorlar Kadınların belki de işte bu iklim adaletsizliği kadınları ve dediğin gibi çocukları daha çok vurduğu için ve kadınlar özellikle ekolojik habitatlarını, yaşam alanlarını çok daha, tahribatını çok daha candan daha mı iyi görüyorlar? Burada özgeci bir şeye girmek istemiyorum. Hani böyle şey gibi kadın doğadır falan filan gibi bir şeyler bir şey olduğunu düşünmüyorum ama özellikle tehlikeyi görme anlamında kadınların sanki erkeklerden daha böyle bir e, şeyi var gibi, öngörüleri var gibi geliyor bana ve o ona göre çok daha rahat hareket ediyorlar. Belki çocukların geleceği oradaki besledikleri hayvanların kendi e, sularının, belki o yaşamın merkezinde daha iyi yer alıyorlar sanki erkeklere göre. Bilmiyorum ben kafamdan öyle yorum yapmıştım ama <gülüyor> evet kadınlar e <gülüyor> Bir arada kotorabiliyorlar. Koordinasyon, koordinasyon yetenekleri var. Ee, dün e, bir e, sohbet sırasında e, bir çocuğun annesiyle ilgili yazdı bir hikayede. Annemin 21 eli var diye bir şey Aa, yazmış onu bir arkadaşım hatırlattı. Yani kadınların hakikaten 21 belki 210 elleri var ve bir sürü şeyi aynı anda kotarıyorlar. İşte yarını planlıyorlar ee, sabah işte e, ne hazırlayayım çocuğa çantasına ne koyayım. Ertesi günün öğlen yemeğini yapayım gece yatarken ertesi günkü ki giyecekleri hazırlar falan filan. Çok büyük bir yükü var e, kadının ve bir sürü işi birden planlayabiliyor. Bir de yaşama ve doğaya çok daha bağlılar. Daha sıkı bir bağları var e, kadınların. Ee, i̇şte eskiden Gecekondu döneminde hatırlarsın Gecekondu'nun önünde tenikelerde hep böyle yeşil işte evet. e, azıcık o şey bulsa bir yavuş toprak bulsa kadın bir şey diker. E, tohumu saklar korur e, geleceğin devamı için böyle bir misyon edinmiştir kendine falan. Ee, hakikaten ev içi emekte de çok büyük işte rolü var bunu tabi istemiyoruz ev içi emeği paylaşalım istiyoruz erkeklerle ama ne yazık ki böyle bir toplumsal cinsiyet eşitsizliği var ee, kadın da bütün bunları böyle bir arada yapmaya alıştığı için herhalde müthiş yetenekler e, geliştirmiş diye düşünüyorum e, koordinasyon yeteneği sebat etme Ee, önceden görme hazırlanma buna ve cesaret ee, çok cesurlar ee, işte şey saldırılarını görüyoruz yerelde ekoloji mücadelesinde yapılan saldırılarda iş makinalarının önüne ilk atılan kadınlar oluyorlar ya da hemen fırlayıp giden evden çıkan kadınlar oluyorlar erkekler kahvede oyun oynarken sohbet ederken yumurlarında olmuyor ama kadınlar hemen çıkıp şey dur, süreci durdurmaya çalışıyorlar böyle bir gürgenliliğin bir lafı vardı işte şirket gelmiş şey iş makineleri gelmiş kimse yok şey erkeklerden meydanda Bastonunu almış kahveye girmiş bütün erkekleri kovala kovalaya, kovalaya <gülüyor> çıkarmış dışarı gibi Ee, ne yazık ki öyle tanık oluyoruz. Ee, biz de köylerde çok çalışıyoruz. Ee, bilgilendirme toplantıları falan yapıyoruz. Şimdi erkeklere kahvede sunumlar yapıyoruz mecburen o alan erkek alanı olduğu için. Onlara orta ulaşabiliyoruz. Bir işte altın madeninin zararlarını anlatırken erkekler dinliyorlar, dinliyorlar, dinliyorlar. Çok az soru soruyorlar. Biz böyle büyük bir hayal kırıklığıyla çıkıyoruz kahvelerden. Sonra kadınlarla ev toplantıları yaptığımızda daha biz başlarken sunumlara bir başlıyorlar konuşmaya. Biliyorlar. Gerçekten altın madencinin zararlarını duymuşlar, görmüşler. Ve hemen bize diyorlar ki anlatmayın bunları bize ne yapalım onu söyleyin. Ne yapalım bunu konuşalım diyorlar. Harekete geçme konusunda gerçekten Çok daha e, ilerdeler ve daha çabuklar ve daha kararlılar. Bunu alanda da, yerellerde de görüyoruz gerçekten. Sürenin de sonuna geldik. Aktı gitti program. E, hatta belki bir dakika geçtik bilmiyorum ama artık program, programını... Nasıl dışında... dolduracağız derken süre dolmuş. Süre doldu gitti vallahi evet. Ya O zaman şey diyelim hani bir yatkınlık var ve e, hareket de var. E, ne diyelim o zaman erkekler de bunu örnek alıp... E, Bundan olumlu anlamda etkilenip bir araya gelsin ve müthiş bir şey çıksın ortaya, sinerji çıksın diye programı kapatalım. sana çok teşekkür ediyoruz. Sürela programa katıldığın için. Teşekkür ederim. bugün Danıştay'dan yine çok güzel kararlar çıkacağına inanıyoruz diğer mütalaalar gibi. Bugün de Cumhurbaşkanının fesih kararı hukuka uygun değildir diye bir karar çıkacak eminiz. Çok güçlüyüz, inanıyoruz. Umarız İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı iptal edilecek ve zaten sözleşme yürürlükte diyoruz biz ve sözleşme uygulanacak. Ben de öyle umuyorum, bekliyorum öyle. Teşekkürler, ağzına sağlık. Sevgili dinleyiciler, Ezgi Aktan'la veda ediyoruz size. Ezgi Aktan yok olmaz diyor. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.